i wish i knew how it would feel to be free i wish i could break all the chains away. ''Keşke özgürlüğün ne olduğunu bilsem'' diyor Nina Simon. Afrika kökenli siyahlar adına özgürlüğe duyulan özlemden bahsediyor. Dünyanın farklı yerlerinde, çok farklı dillerde, farklı biçimlerde... ...kitleleri bir araya getiren bir arayışın müziğe yansıyışı. Bazen çok daha gürültülü, ateşli, tartışmalı. Gelin bambaşka bir coğrafyaya ve yaklaşık bir yıl öncesine uzanalım. Türkiye'deki dinleyicilerimizi Karadeniz'in üzerinden aşırıp... ...Ukrayna kıyılarına bırakıyoruz.'' Üç hafta boyunca Ukrayna'ya ayağa kaldıran sokak gösterileri en başta başkent Kiev'in bağımsızlık meydanında geçen yıl dondurucu soğuklara rağmen karkış dinlemeyen yüzbinlerce kişiyi Turuncu Devrim'de bir araya getirmişti. Seçimlere hile karıştığını söyleyen halk büyük kitleler halinde sokağa dökülünce Ukrayna'da siyasetin yönü aniden değişiverdi. Yerleşik rejimi iktidardan düşüren İkinci seçimin yolu açıldı. O günlerde göstericilerin üzerinden düşürmediği turuncu renk hala aynı parlaklıkta mı peki? Demokrasi hareketlerinin örnek alacağı bir model mi Ukrayna? Bu sorulara birazdan yanıt aramaya çalışacağız ama önce geçen yıl Aralık ayında Kiev'deki evinden çıkar çıkmaz doğru bağımsızlık meydanının yolunu tutan genç bir Ukraynalı'ya. Üniversite öğrencisi Natalya'ya soralım. Onu bu gösterilere iten neydi? Well, I cared. Burada toplanan insanları ülkemi yalnız bırakamazdım. Ukrayna'nın başı derde girmişti. Benim de çıkıp bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yüreğimin sesi bana böyle diyordu diyelim. Ama korkmadım değil. Her gün yeni bir şeyler oluyor, yeni bir gelişme ile karşılaşıyorduk. Çok hızlı ilerliyordu her şey. Bazı günler ordu askerlerini yolladı, tanklar üzerimize gelecek diye söylentiler dolaşıyordu. Evet böyle söylentileri duyunca korkuyordum ama ülkem benim için önemliydi. Peki hangi duygu daha ağır basıyordu? Korku mu yoksa heyecan, umut mu? It was all together. I mean it was exciting, it was scary. But it was fun. Genel bir tecrübe olarak sorarsanız hem korkulu ama hem de heyecanlı ve eğlenceli günlerdi. Öylesine çok sayıda insan tek bir dava için bir araya gelmişti ki herkes birbirine destek veriyordu. Daha önce Ukrayna'da böyle bir şeyin benzerine hiç rastlanmamıştı. Rastlanmamıştı. Turuncu şapkalar, atkılar ve hatta turuncuya boyanmış saçlarla geçen Aralık ayı Ukrayna'da hem büyük bir protesto ama hem de büyük bir sokak partisi olarak hatırlanabilir. Rak grupları neredeyse her gece soğukta bekleşen kalabalıkları eğlendirmek için sahne aldı. Elbette protestolara destek veren müzisyenler arasında en popüler olanlardan birisi... O yılın Eurovizyon şarkı yarışmasından İstanbul'dan birincilikle dönen ve Ukrayna'da tam anlamıyla bir milli kahraman ilan edilen genç şarkıcı Ruslanaydı. Devrimde diyor Ukraynalı şarkıcı, müziğin rolü büyük oldu. Bence bir yanda siyasi manipülasyon, diğer yanda ise ona karşı çıkan müzik vardı. Herkesin yüreği coşkuyla atıyordu. Kimileri o günlerde Bağımsızlık Meydanı'na geliyor, burada nikah kıydırıyordu. Yani öyle bir hava esiyordu. Devrim evlilikleri, devrimde dünyaya gelen çocuklar. Bunlara hep müzik eşlik etti. Müzik olmadan da devrim olmaz mıydı? Olurdu ama biz devrim yaparken hep birazdan şarkı söyledik. İlk defa Bağımsızlık Meydanı'nda kalabalıkların önüne protestolara destek amacıyla çıktığınız vakit, halkın tepkisi neydi? Daha önce hiç böyle bir dayanışma havasıyla, böyle dostane bir toplulukla karşılaşmamıştım. Devrimin dördüncü günü spor sarayında tek başıma bir konser verdim. Eurovizyon şarkı yarışmasını burada spor sarayında düzenlemiştik. Her şarkı ardından dinleyiciler bir ağızdan Yushchenko diye bağırıyordu. Harikaydı. Ben bu konseri Eurovizyon gecesinden çok daha güzel bir gün olarak hatırlayacağım. Devrim bizi değiştirdi çünkü. Özgürlüğü tadan birisi için artık geriye dönüş yok. Ruslu verdiği konserde önce ilk hangi şarkıyı söylediğini tahmin etmek güç olmasa gerek. Dina, dina, wanna be loved, take my wild chances, dina, dina, freedom above. A, day, a wild dance. Evrensiyon, Ukrayna'nın gururunu okyanan bir anı. Başkent Kiev'in semalarını süsleyen 13 altın kubbeli Santa Sofia Katedrali ise daha uzak bir geçmişten Ukrayna'nın altın günlerinden ya gene bir gurur kaynağı. 11. asırdan kalma Santa Sofia'nın önünden müzisyenler hiç eksik olmuyor. Ulusal çalgı bandurayı çalan Kazaklar gibi. <gülüyor> Baltık Denizi'nden günümüz İstanbul'una inen ticaret yolları üzerinde bir zamanlar önemli bir imparatorluktu Ukrayna. Şu an Avrupa'da Rusya'yı katmazsak yüz ölçümü en büyük ülke. Fakat nüfusu hızla düşüyor. Neredeyse her sokak başına nazlı ilanlarda daha çok bebek yapmanın nimetlerinin anlatılması boşuna değil. Bir yandan genç nüfusunu canlandırmaya çalışan, bir yandan da Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak geçirdiği son 70 yılının muhasebesini yapan bir ülke. Ukrayna'nın bilhassa doğu bölgelerinde Rusya sınırı boyunca halkın çoğunluğunun ana dili Rusça. Bu bölgeden gelen yazar Andrei Kurkov, kalemini Rusça oynatan bir Ukraynalı. Acaba geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında yaşananları o nasıl hatırlıyor, değerlendiriyor? Sanki bir masal gibi. Kahramanlardan biri, zehirlenen ve neredeyse ölmesine ramak kalan, ezilen bir adam. Bunun üzerine bütün ülke ayağa kalkıyor ve kötüleri cezalandırarak onlara iyi bir ders veriyor. Şimdi artık iktidarda onlar var ve kendilerini önemli hissediyorlar. Peki genelde halkın hissiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir anlamda evet. Ukrayna'da çok dolaştım ve hala devamlı seyahat ederim. Halkın genelde zihniyetinde, hayata bakış açısında, psikolojisinde devasa bir değişim gözlemliyorum. Bundan 10 yıl evvel öğrencilerden kompozisyon yazmalarını istediğimiz zaman %60'a, %70'e hatta %80'e varan oranı Buralardan ayrılmak ve Avustralya'da yaşamak istiyorum türünden hayaller kurduklarını anlatırlardı. Ama artık o dönemler geride kaldı. Turuncu devrimdeki kilit karar Kiev'deki yüksek mahkemede alınmış. Ukraynalı yüksek mahkeme yargıçları sandıklara hile karıştığı iddiasına destek vererek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun tekrarlanmasını emretmişlerdi. Sokakları dolduran protestocular için bir zafer anıydı bu. Ve siyaset bilimci Yeven Ferçenkoya göre ülke tarihinde de gerçek bir dönüm noktası. Meydanlarda toplanan yüz binlerce insan yargının verdiği kararın siyasi hesaplardan uzak kalmasını sağladı diye düşünüyorum. Yüksek mahkemenin o günkü oturumu Ukrayna'da yargının en azından kısmen bağımsızlığa doğru attığı bir ilk adımdı muhtemelen. Ülke tarihinde ilk kez Ukrayna Yüksek Mahkemesi birilerinin oynattığı iplere göre hareket etmeyen, bağımsız bir yargı erki olduğunu gösterdi. Çünkü yargıçların alacağı risk büyüktü. Şöyle diyeyim, karşı tarafın kesinlikle galip geleceğinin bir garantisi yoktu. Dolayısıyla verdikleri kararın ileride bedelini ödeyebileceklerinin bilincindeydiler. Dışarıdaki halk yüksek mahkemede nelerin konuşulduğunu, dendiğini biliyor muydu? Absolutely and it made the proceedings very transparent and all the arguments were Evet tamamen bu da yüksek mahkemedeki oturumları çok şeffaflaştırdı. Ortaya sunulan tezler, argümanlar açık seçik duyuldu. Çünkü her şey televizyonlardan yayınlandı. Herkes televizyonun başında olanı biteni seyredip dinledi. Televizyon demokrasilerinde televizyon devrimleri de oluyor. Ama kimilerine göre televizyondan önce belki de internet demek daha doğru. Ukrayinska Pravda, yani Ukrayna gerçeği internet üzerinden yayın yapan bir haber ajansı. Kurucusu Georgiy Gongadze bundan 5 yıl önce iddialara göre zamanın Cumhurbaşkanının onayıyla siyasi cinayete kurban giden meşhur Ukraynalı gazeteci. Bu haber portalı Turuncu Devrim günlerinde çok faaldi. Şu anki genel yayın müdürü Olena Priitula devrimin rengini internet belirledi diyor. The most important thing at that time was orange. O günlerde en önemli şey turuncu kurdelaydı. Turuncu rengi giyinen herkes sokaklarda başkalarının üzerinde de turuncuyu görünce ortak bir paydada buluştuklarını anlıyordu. Bunun ilk başladığı yer ise internettir. Yalnız olmadığını senin gibi düşünen başka bir sürü kişi olduğunu bilmek herkesi rahatlatıyordu. Devrimin tohumu böyle atıldı. Bu popüler haber portalının kuruluşunda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mali yardımların önemli bir payı olduğu biliniyor. Olena Pritula ve yanında çalışanlara sık sık yöneltilen bir eleştiri bu. Amerikan usulü bir demokrasi vizyonunun ithaline alet olduklarını söyleyen muhalifleri var. Amerikan hükümetinin turuncu devrimden önceki iki yıl boyunca Ukrayna'ya 60 milyon dolara yakın para yardımı aktardığı düşünülmekte. Bu maddi yardım her haliyle iyi planlanıp iyi örgütlendiği belli olan sokak protestolarında kendini gösteriyordu. Olena Pritula'nın bu yöndeki eleştirilere yanıt ne? Evet bazı örgütlere maddi destek verdikleri doğru ama bir devrimi tek başlarına yapamazlar. Mümkün değil bu. Bu insanlar söyle bakalım bugün nasıl bir makale yazacaksın diye gelip kimsenin başına dikilmedi veya bu yazını basmanı istemiyoruz diye çıkışmadı. Yaşananların batılı ülkelerin bir tezgahı olduğu görüşüne inanmıyorum ama çok yardımlarının olduğu doğrudur. Eğer bu yardımı almasak o günlerde Ukrayna'da bağımsız bir medyadan da bahsedemezdik. Şu sıralarda birçok ülkede turuncu devrimi bir örnek olarak gösterenler de var. Onlara vereceğiniz nasihat nedir peki? Bence öncelikle internetle iletişimi gayet iyi biçimde geliştirmeliler. Her şeyin sansüre uğratılabildiği bir ortamda kitle iletişimin internet üzerinden sağlamak mümkün. İkinci olarak herkesin kendi hayatında bir şeyler gerçekleştirebileceğine inancı olmalı. Yaşadığın koşulları değiştirmek elinde olan bir şey. Devrimden önce benim şöyle bir hayalim vardı. Yurt dışına gittiğim zaman bana nereden olduğumu sorduklarında Ukrayna diyecek ve karşımdakilerin vay be diye hayranlık içinde tepki verdiğini duyacaktım. Aradan geçen bir yıl içinde artık yurt dışına çıktığım vakit insanlar bana gerçekten de vay be demek Ukrayna dansın der oldu. Ülkem halkıyla öyle gurur duyuyorum ki içinde yaşadığımız durumu değiştirebildiler. Değişime inandın mı bunu becerebiliyorsun. Fakat Ukraynalı bir başka gazeteci Ruslan Denichenko hemen ekliyor, en iyisi her ülke halkının kendi bildiği yolda ilerlemesidir. Örnekse Ukrayna mutfağında. Every in has its own for cannot... Ukrayna'da neredeyse her ailenin ayrı bir borç çorbası yapma adeti vardır. Ama bana sorarsanız, etini, soğanını, patatesiyle domatesini ve lahanayı koymazsan yaptığın çorbada borç olmaz. Fakat bazıları pancarla da borç yapar, taze otlar koyarlar ve elbette ekşi krema ve sarımsak olmazsa olmaz. Aradım taradım tam 26 adet birbirinden farklı borç tarifi buldum. Yani bir anlamda demokrasi gibi. Herkes kendi tarifine göre kendi borçunu pişirebilir. Demokrasi için de aynı şey geçerli. Ukrayna halkı kendi bildiği şekliyle demokrasiyi uygular, Amerikan halkı kendi bildiği şekliyle. Ukraynalılar mükemmel borç çorbasının sihrini çözmüş olabilir ama ya mükemmel bir demokrasi. Geçen bir yıl turuncu devrimin köprülerinin altından çok sular aktığını gösterdi. Bağımsızlık meydanındaki protesto gösterileri ardından Cumhurbaşkanlığı makamına geçen batı yanlısı Ukraynalı lider Viktor Yushchenko daha geçenlerde kabinesini tümüyle görevden aldı. Devrimden sonra başbakanlığa gelen Yulia Tymoshenko ile arası bir anda açılıverdi. Geçen Aralık ayında turuncular içinde el ele tutuşan liderler, şimdi kıran kırana bir siyasi çekişme içinde. Ukrayna medyası da tarafların karşılıklı yolsuzluk iddialarını, adam kayırma ithamlarını izlemeye koyuldu. Gelecek parlamento seçimlerine kadar da gergin havanın devam etmesi bekleniyor. Öyleyse turuncu devrimin coşkusuna, vaatlerine ne oldu? Hüzünlü bir sona mı erdi? Yoksa son yaşanan bu kriz, demokrasiye geçiş sürecinde karşılaşılan ama aşılması da beklenen bir zorluktan mı ibaret? İşte yazar Andrei Kurkov'un yorumu. Eh, eğer bir mucize beklentisi içinde olan varsa, hayal kırıklığına uğraması da kaçınılmaz. Ya çoktan hayal kırıklığına uğramıştır ya da vakti yakın. Ben bir mucize beklemiyordum ama Yushchenko'nun o günler sırasında... Kamunun önünde meydanlarda verdiği vaatlerden çok memnunum. Şimdi Ukrayna halkının bu vaatlerin yerine getirildiğini görme hakkı. Nerede o vaatler diye sorma hakkı var. Peki Ukrayna halkını yeniden bağımsızlık meydanını doldurmuş halde iktidardan hesap sorarken görebilir miyiz? Andrei Kurkov seçimlerin bekleneceğini söylüyor ama ekliyor da artık yepyeni bir enerji bulmuş bir halk Ukrayna halkı. Eğer vaatlerini yerine getirmezlerse gelecek yılki parlamento seçimlerini kaybederler. Bu da onlar için daha tehlikeli olur. Ukrayna halkı şimdi geçmişe nazaran daha mutlu, daha mı rahat yaşıyor? Bana sorarsanız daha rahat yaşadıklarından ziyade daha mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Halkın damarlarında yeni tür bir enerjinin kaynadığını hissediyorsunuz.